Selamünaleyküm. Aleyküm ee, Evet o sorunu dün e, sorduğum soruyu Yani Kur'an-ı Kerim'in e, peyderpey 23 senede inmesinin sebepleriyle ilgili Zaten e, Kur'an-ı Kerim'de de e, bu konu inzal ve tenzil diye farklı ayrı ayrı e, anlatılır farklı boyutta değerlendirilir bu açıdan üzerine durmak lazım bunun öncelikle Kadir suresinde inzal diye geçer Duhan suresinde yine inzal diye geçer Yasin dedi tenzil diye geçer Enam am suresi 37 de tenzil diye geçer bu farklı e, kökü olan, farklı e, e, kelime vezni olan kelimelerin özel bir anlamı da var. E, i̇nzal dediğin zaman e, bütün ayetlerin birden inmesine e, deniyor. Tenzil dediğimiz zaman peyderpey inmesine, parça parça inmesine tenzil deniyor. E, bu açıdan e, Kur'an-ı Kerim'de inzal dediği yerlerde e, sema göğüne indiğini bahsederiz. Yani melekliler e, gökyüzüne indiriyor toplu halde oradan e, yeryüzüne peyderpey iniyor şeklinde. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hem inzam hem de tenzil e, kullanır. <gülüyor> Ama yeryüzüne peyderpey inmesi olaylara, sebeplere, sebebinizle bağlıdır. E, bu bir e, İslami literatürde İslahatta e, bilinmesi gereken farklı açı olduğu için bunun ikisini de anlamak lazım. Niye böyle, burada, böyle, burada, böyle? E, onun için tekrar ediyorum. E, Kadir suresinde, süreyi Kadir'de, süreyi Duhan'da, inzal diye geçerken, Yasin'de ve En'am suresi ayet 37'de de e, tenzil diye geçiyor. Bu e, tenzil kökünden gelen kelimelerin kullanıldığı zaman Kur'an'ın inişiyle ilgili e, orada anlaşılan toplu halde Kur'an'ın e, inişi kastedilmiştir. E, yeryüzüne toplu halde inmediği halde inip bittikten sonrakiyle ilgili bir tanımdır. Eğer e, o anla ilgili ise bir bütününü değil de o anla ilgili ise o zaman gökyüzüne inişini kastediyordur. Tenzil dediğimiz zaman pardon inzal dediğimiz zaman tenzil ise peyderpey inmeye deniyor. Arap dilinde de öyle kullanılır. Neden e, Kur'an-ı Kerim 23 senede peyderpey parça parça geldi derken birincisi e, vahiy ve Kur'an ayetleri ihtiyaca göre gelmektedir. İhtiyaç e, olacağını biliyor ve Cenab-ı Hak ona göre onları söylemiş ve kaderimizi bilen, yazan ve onun hakkında mutlak bilgi sahibi olan Allah oradan lazım oldukça peygamberinin kalbine elçisinin kalbine indiriyor ve o da söylüyor. Bu şekilde biliyoruz. Ee, Tabi bir bütüne, resmin bir bütüne baktığımızda elbette bu boşuna değil. Nice insanlar e, buna karşı bunu anlayamadılar. Yani işte belirli bir topla inseydi bir toplu halde inseydi veyahut da efendim içimizden seçkin bazılarına inseydi diye sezenişte bulunur. Öyle olsaydı diyekleri gibi olsaydı bu defa başka türlü diyenler çıkacaktı. Aynen Kur'an-ı Kerim'in neden Arapça indi, başka dillerde inmediğinde soru yaparsa o zaman diyelim ki Türkçe inseydi bu defa da Araplar diyecekti niye Arapça inmedi? Bu bitmez. Dolayısıyla herhangi bir dilde, hangi dilde indiyse o dilden onu tercüme etmek suretiyle herkesin anlayabilme imkanı olduğuna göre bu sorumanın, bu sorgunun e, pek bu şekilde inkari ya da e, e, o tercihi kabul etmeme manasında bir soruya gerek yok. Evet, şimdi... E, İkinci bir husus, elbette Allah insanın durumunu gözetmiyor mu? Ona göre uygun gö göndermesi gerekiyordu. Yani insanların gelişmesi, insanların kültürü, insanların zaman ve zemin şartları gözetmeden vahiy gelmez. Biz buna değerli topla diyoruz ki, sebeb-i üzül, esbab-i üzül, sebeb-i diyoruz. Yani, Kur'an'ın iniş sebepleri oluşmadan Kur'an gelmiyordu. Ayetler gelmiyordu. Birisi sebebimiz ikincisi İkincisi, insanların e, gelişmiş olmaz. O Kur'an'ın vahiyine alışmış olmaz. Dikkat duyurursanız, e, Mekke döneminde gelen Kur'an-ı Kerim ayetleri e, hep kısa kısadır. Niye kısa kısadır? Mesela Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Rabbin ki her şeyi yarattı. İnsanı alaktan yarattı. Oku. okuduğumuzun hepsi ve kısa süreler, Mekki olan hepsi kısa surelerdir yaklaşık. Namaz sureleri bildiğimiz sureler hepsi Mekke'dir. Mekke'de inmişti ve hep kısadır. Uzun süreler daha sonra devlet haline geldikten sonra gelmiştir. Devlet sistemini efendim uygulamasını toplumun idari, idari sistemini, mekanizmasını anlatan işte Bakara, Ali İmran bunlar Medine'de gelen surelerdir. Uzun surele 250, 285 tane ait olan, 250 tane olan, efendim yüzün üstünde olan ayetlerin hepsi süreler <gülüyor> Medine'de gelmiştir. <gülüyor> Dikkat buyurulursa bu dahi buna buna baktığımızda e, inişin e, tenzil oluşu Başlı başına bir eğitimdir. Eğitim tarzını öğretiyor. İnsan beyninin alabileceği ölçüyü dikkat alıyor, dikkatimizi alıyor ve insan beyni birden yüklenildiği zaman onu zayi edecektir. Ezberleyip anlayamayacaktır, kavrayamayacaktır. Bu zorluklara aşması için peydelpey Bazen de Kur'an-ı Kerim Cenabı hareket ettirme. Sen sadece dinle, rahat dur. Biz sana onu yerleştireceğiz ve unutturmayacağız. Ezberleyeceksin. Anlayacaksın. Konuştukça da efendim konuşacaksın. insanlarda yararlanacak diye ayet kelimeler <gülüyor> var. Demek ki insan yapısına en uygun şekil bu olduğu için tenzil olarak geldi. Yani peyder pey, parça parça. Eki uygulama hususunda gelen şeylerin sebebe bağlı doğru anlaşılması onun hazmedilmesi ikincisi de uygulama hususunda da insanlar alışışa gelmişi birden bırakamazlar. İnsan psikozuna sosyopsikozuna uygun olanda da e, bu şekilde bir tenzil iniş şeklidir. Çünkü insanlar eee alışa gelmiş şeyi birden bıraktığı anda Yan tesiller olabilir. Mesela düşünün ki herkes içiyor. Herkesin içtiği yerde, bundan içerisinde Hazreti Ömer de var. Bunların birden bıraktığını düşündüğümüzde e, belli bir şekilde sinir sistemlerinde yıpranmadan bahsedebiliriz. Denge problemi olabilir. E, hırçınlık olabilir. Buna benzer. Ama Cenab-ı Hak kullarının bu şekilde olmasını istemediği için onlara önce azar azar, önce düşünceye davet ediyor. Diyor ki bu içkide, kumarda efendim size ne yararı var? Yararından daha fazla zararı var diye yaklaş. Ondan sonra tekrar e en azından diyor namazların e kılacağınız zaman, ezanlar okunduğu zaman, ezan vakti geldiği zaman içmeyin diyor. Uyanık olun, aklınız başınızdayken namaza yaklaşın diyor. Aklınız başında değilken efendim tam sarhoşken namaz kılmayın diyor. Dolayısıyla namaz vakitlerinde içmeyi onlara anlatıyor. Bunu diyor e, e, uygulayın. Namaz vakitlerinde uyanık olmaya çalış. Baktılar o da olmuyor. Kimileri sarhoş sarhoş namaz kılmaya başladı. O zaman da artık diyor anladınız değil mi diyor. Yani içkinin insana yararından Biraz oyalanıyorsun, biraz şu şey oluyor kafan sinir sistemi bozuk, onu dağıtıyorsun, şu şey oluyor böyle içeyim falan. Ama ondan sonra ne yapıyor? Öyle bir tahribat açıyor ki içkili halde zarar e, açıyorsun birilerine, ailene, etrafına, çevrene zararlı hale geliyorsun. Eyvah diyorsun, anlıyorsun. İçki yüzünden nice aileler, dostluklar yitiriliyor, kaybediliyor. Düşün ki Türkiye'nin %70'i e, içen bir topluk. Ve dışı ülkelerden de saldırmışlar. Asker bulamazsın savaş etmek için. Yani böyle bir topluluk. Demek ki hem e, madden hem manen hem aile yapısına hem devlet yapısına büyük bir kayıp. E, Müslümanlar öncelikle... Böylece vakit namazlarla ilgili sınırlı gibi görünen bu alıştırmaya hemen alıştılar. Hatta daha sonra e, bu dönem içerisinde bile Hazreti Ömer ve diğerlerine dışarıdan en iyi şaraplar getiriliyor, sunuluyor, ediliyor. de siparişi de almış, gitmiş zenginin birisi. Getirmiş, seslenmiş, gelin demiş ve sipariş ettiğiniz ilişkileri getirdik. Sonra diyor, hepsini dök diyorlar. Niye? Son ayet geldi artık içki bize yasak. Son ayet, dördüncü merhalede gelen ayet-i geldiğinde içki yasak. Ve hepsini döküyorlar. Medine'deki çarşı diyor, içkiden bir müddet geçilmedi. Diyor. Dikkat buyurulursa böyle bir e, metot e, kullanılmış, bunun da bugün için e, en e, ince e, ayarlar yapılan insan hayatının sosyal psikoziyle ilgili e, bütün eğitimlerine çok yerinde bir anlayış olduğunu anlıyoruz. Çoğu insanın e, hayatı mantar olmuş, sosyal ilişkisi bozulmuş, sosyal fobisi var, e, psikiyatrisi bozulmuş, şizofrenik gibi davranışlarda toplum böyle felç olmuş Böyle davranışlarda en uygun metot merhale merhale meseleyi insanın okeyine sunarak, insanın beynine kabullendirerek onunla yaklaşım tarzıdır. Cenab-ı Hak e, gerek sosyoekonomide gerekse bireysel ve toplumsal hayatın bozulmuş yerlerini düzeltebilmek için çok ince bir ayar yapmış ve de bize de bunu örnek gösteriyor. Yani neden 20? Sorunun şöyle bir soru sorulsak neden 23 sene değil de değildi bir senede göndermedi? Manası bu. Çünkü ağır gelirdi topluma ağır gelirdi insan bünyesine ağır gelirdi isyana teşvik olurdu ve isyan ettikleri zamanda öbür halinde Ya Rabbi neden ki ee, bize uzun bir zamanda bölerek gönderseydin daha kolay yapardık diyebilirdik o zaman. Böyle bir maziretimiz de oldu. Ama Cenab-ı Hak o mazireti de e, gözeterek ona uygun bir şekilde bize ne yapıyor? Davranıyor. Neden? Merhametinden lütfetmiş, etmiş, kerem etmiş, merhamet etmiş, acımız acımış, sevmiş hmm. olduğundan Cenab-ı Hak ne diyor? Hayır. Böyle böyle böyle böyle böyle teker teker yani bir insan evlat küçük yaşta çocuğuna anlatabileceği şeylerden tutun da büyüdüğü zaman farklı şeyleri zamanı geldi artık şu gerçekleri de bilmen lazım. Şeklinde bir yaklaşım. İnsan bünyesine, ruhuna, aklına, dengesine göre, sosyal ilişkilerinin gelişmiş ol olmadığına göre farklı boyutta. Hatta her herkese de her şeyi anlatmamış efendim senesin. Kelimun nase ala kadri uqulihim. İnsanlara akıllarını anlayacağı kadarıyla e, anlatın diyor. Çocuğa anlatılacak şeyleri büyüğe anlatılmaz. Büyüğe anlatılacak şeyi çocuğa anlatılmaz. Alimler arasında konuştuğun dili, e, istilahatı e, cahiller arasında konuşsan kimse anlamaz. E, alimler arasında da cahillere konuştuğun gibi konuşursan, sen o alimler meclisinde söz sahibi olamazsın. Bunlar hepsi yerine göre, dengeye göre, akla göre ve uygulama e, imkanlarının ne olduğuna bağlı değişkenlik arz eden bir servis e, durumuna tabi tutulması lazım gelen şeyler. Efendim, e, bir böyle e, insan hayatıyla içtimai hayat ya da özel hayatın davranış ilmiyle ilgili bir uyumluluk var. Bir de <gülüyor> ee, bizim hayatımızın içerisinde var olan bütün gerçeklere yaşadığımız gerçeklere uygun olması için Cenab-ı Hak özel muamelede bulunmuş bazı hükümleri hafletmiş bazı hükümlerin yerlerini değiştirmiş bazı hükümleri had edilmiş buradan sizi affettim bilmeyerek yaptığınız hataları affettim bunlar hepsi bu tedrici olmanın bereketidir Tedrici olmasaydı böyle bir şansımız da olmayacaktı. Böyle bir imkanımız da olmayacaktı. Bir başka sebep de aynı pozisyonda, aynı şartlarda olan insanların aynı emirlerle muhatap olabileceği ya da bununla amel edebileceği hükmü gerçeğidir. Mesela Mek Mekke'nin ilk döneminde olan baskı ve zulüm altında olan insanların neden efendim siz şu, şu şu şu emirleri yerine getirmiyorsunuz diye böyle bir soru sorulmayacak. Çünkü hata ve zorlanma durumunda İslam'ın emirleri, hükümleri kaldırılır. Dolayısıyla <gülüyor> e, mesela namaz e, unutursanız namaz geçtiği zaman hiç de aklınıza gelmediği an o özür sayılır. Baygınlık geçirirseniz namaz da özür sayılır. Bunun gibi dinin bir bütününde e, hayat şartı yoksa, hayatta kalma şartları yoksa, haram helallar da ruhsat bazında değerlendirilir. Yani haram olan şeyler hayatta kalacak kadar e, helal haline döner, müsaade çıkar, buna ruhsat diyoruz. Bunun gibi demek ki Mekke döneminde İslam'ın gelişmemiş olduğu ve Müslümanların efendim haklarının tam alamadığı, kendini savunamadığı durumlarda e, Mekke dönemi şartları e, ve buna benzer diğer ayet-i kerimelerde geçen Leküm din din, hükmü geçerlidir. Yani onlarla barış yapmak, onlarla hayat şartlarına bağlı anlaşmalar, hak ve hukuka bağlı anlaşmalarla hayatımızı devam ettirme e, müsamahası ruhsatı söz konusudur. Ee, bu bir merhaledir. Biz buna Mekke'nin ilk dönem, ilk Mekke dönemi diyoruz. Sonra Medine dönemi e, düşmanlarla aynı güçte olduğumuz zamanda hala düşmanlarla anlaşma yapabiliriz demektir. Bugün de yine aynı geçerlidir, geçerliliğini e, korumaktadır. Mesela Türkiye gibi ülkede e, Müslümanların güçlü olmadığı o ıı, idari ıı, mekanizma güçlü olmadığı ve o şuurda o kültürde olmadığı dönemlerde elbette bunu ıı, tedavi etmeye çalışacak ama geçici olarak ıı, çevresi ve etrafı bakımından bu güce sahibi olmadığı anlaşıldığı zaman Müslümanlara Medine döneminde anlaşmalarla hayat şartları zaruretleri ortaya çıkar ve bugün için meclisin olması efendim ıı, bugünkü var olan sistemin tam İslami olup olmaması bir tarafa Hayatta, e, o hayatta kalmanın mücadele etmenin imkanlarını veren her türlü sistemle anlaşma imkanını bize vermiş olur. Bunu aynı zamanda Efendim Aslında Medine döneminde gerek Medine'deki Yahudilerle yapmıştır ve gerekse musalla Şühudiyevi müsalahasında yapmış ve uygulamıştır. Evet sevgili kardeşim ee, üçüncü dönemde Mekke'nin fethi dönemidir. Mekke'nin fethi dönemi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir. Demek ki e, iptidai dönem, inşai dönem ve tekmil dönem. Demek ki üç dönemi anlatabiliriz. E, demek ki Müslümanların hayat şartlarının hukukunun e, kur, gelişmesi bağımında e, temel e, iddialı bir dönem yaşıyorsa bir ülkede o zaman kuliyayu kafirunda geçen süreyi kafirunda geçen efendim lekum din hükümleri yediğin e, mesajı geçerlidir savaş emri yoktur Medine döneminde anlaşma ve musalaha dönemidir sözleşmeye insan hakları ve diğer hak hukukla ilgili anlaşma dönemidir Mekke döneminde e, barış üzere Mutlak hakimiyet dönemidir. Savaş üzere değil, barış üzere. Barışın bitti, savaşın bitti. Ve e, Müslümanlar asla ve asla sözüne sadık, anlaşmaya sadık bir düşman ile de savaş emriyle emrolunmamıştır. Ama anlaşmaya sadıksa, eğer biliyorsun ki açıktan sana düşmandır, açıktan sana düşman olan bir devlete, bir topluma karşı da efendim eğer sözleşmeye sadık kalırsa, Onunla savaş emri çıkmamıştır, hiçbir zaman böyle bir emir yoktur. Efendimiz aleyhisselam hep sözleşmeyi bozanlarla savaş etmiştir. Beni o kaynuka Yahudileri ve diğer müşriklerle, saldırgan müşriklerle savaş etmiştir. Saldıran bir Müslüman söz konusu, saadeti Efendimiz aleyhisselamın saadet devrinde söz konusu değildir. Efendim ee, bu üç dönemin e, Müslüman hayat şartlarının, inancının e, iptidai döneminde olması gerekenler karşıdakinin de hak hukukunu temin etmek suretiyle bir e, Müslüman hayatının ve hakkının teminatını e, barış altına alma iddiasıdır. Bu iptidai dönemdir. İkincisi, Mekke, Medine dönemidir. Medine dönemi ee, Müslümanların inanç ve hayat şartlarını e, karşılıklı teminat altına aldığı ve geliştiği bir dönemdir. Buna biz ne diyoruz? İnşa dönemi. İnşa dönemi e, Medine dönemidir ve bu 10 sene içerisinde e, zaman zaman e, anlaşmalar yapılmış, zaman zaman savunma savaşları yapılmış ve zaman zaman anlaşmayı bozan Yahudilerle savaş açılmıştır. Ama neden? Anlaşmayı bozduklar için, vatan savunmasında, hiyanet ettikleri için savaş edilmiştir. Üçüncü dönem mutlak zafer dönemidir ki bu tekmili e, din, tekmili e, İslam diyelim. Dolayısıyla bu dönemde de e, Müslümanlar, bu dönemde de Müslümanlar, e, Mekke geri almışlar ama asla kan dökmeden almışlar. Barış içerisinde almışlar. Efendim en güçlü olduğu yerde de gelip alabileceği imkanı varken efendim Selahaddin 2 sene beklemiş. 2 sene sonra, sonra hacca gelmiş ve Mekke'yi teslim almıştır. Hiç kimsenin kanı dökülmeden hatta bazı tavizlerde verilerek Ebu Süfyan ve diğerlerin birçoklarına efendim evine giren, sığınanlar, Kabe'ye girenler e, hayatı emniyettedir diye ve bizden korkmayınız bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz diye o herkes dediler Kral bir yer gelir alırsa şöyle öldürür böyle kandıkken böyle yapar. Hayırdi hepinizi affettik. şu şu şu e, şartlarda olan ve şu şu kişilerin dışında diye Dolayısıyla İslam'a açıktan düşmanlık ve saldırganlık yapmayan e, durumlarda e, e, Efendim sürekli barış ve sosyal hayatın inşası konusunda bir İslam anlayışı. Üçüncü dönem İslam'ın tekmil anlayışıdır. Şimdi buradan geriye doğru bakıldığında kendi pozisyonunun durumunun ne olduğunu bilmeden son mutlak zafer, mutlak hakimiyet şeklindeki bir İslam hayatını örnek aldığımız zaman bir uyumsuzluk örneğidir bu. Yani Karşıdakinin pozisyonu farklı, seninki farklı. Sen onu örnek aldığın zaman netice çıkmayacak ve pişman olacaksın. Yani nereden hatam nerede diye. Hatan burada. Hangi dönemde ise biz hangi dönemde isek o dönemin e, anlaşılması ve uygulanması gerekiyor. Müslümanlar Mekke, Medine'de bile şu anki Mekke, Medine'de, işte Kabe'de, Medine'de Cidde'de ve bu bulunan bölgeler içerisinde bile efendim, af buyur, Yahudiler müsaade ettiği kadar ibadet ediyor. Ee, Amerikalılar ve diğer ülkeler seslenmediği ölçüde dua ediyor. Hepsi bu kontrol altında. Askerler dahi ve yönetim e, kadrosu dahi orayla e, danışarak bunları yapıyor. Ve onların yetkilileri geldiği zaman hatta kimi içlerinde Hristiyan olanları ön planı çıkarıyorlar. Ki onların e, korkusunda tamamen mutlak bir hakimiyette sosyal hayatta var gibi görünse de, İslam'ın bütün ahkamı uygulanıyor gibi görünse de bu şartlar altında uygulanıyor. Kaldı ki Türkiye gibi ülkelerde asla mutlak hakimiyetin e, %90 Müslüman adının olduğunu düşünebilsek bile Müslüman efendim, e, kültürünün olduğunu asla böyle bir e, sosyal hayatta e, hakimiyet kurabilecek bir güce sahip değildir. O zaman Müslüman için ya Mekke'nin ilk dönemi, lüküm dinüküm veliyeti anlamında ortak bir anayasa, anlaşma şeklinde bir e, hayat şartı söz konusudur. İkincisi ne? Ya da Medine döneminde e, müsaleha halinde farklı kültürlerin yaşadığı ülkeler olarak bir arada inşallah yaşama durumunda bizim için muhatapız böyle bir görevli görevli izle demektir Efendim, sorularınız varsa ister oraya yazın ben oradan oku size cevap verin ee, ideal bir bakış açısıyla yani kitaptan orijinal bir ifadeyle bakacak olursa Elbette mümkünse herkes en güzelini yaşamak ister. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak ister. Dolayısıyla ordun vardır, çevren vardır. Müslüman ülkeler birbirine tutkundur. Müslüman birleşmiş bütün İslam birleşmiş bir İslam e, devleti oluşturmuş halifesi var ve ordusu yeterli, gelişmiş, donanıma sahip, iman e, gücü var. Böyle bir 30-35 tane devletler bir araya gelmiş. Dünyada bir sıralamada ekonomik olarak, güç olarak, bilgi donanımı olarak, asker olarak ikinci, üçüncü durumdayız. O zaman kimse sana karışmaz. Bugün Çin astı astı, kesti, kesti. Kimse karışmıyor. Çin duydunuz mu? Çin'de insan hakları söylemiş böyleymiş, oradaki Türklerin soyları kurutuluyormuş diye bir iddia edeni duydunuz mu? Kimse kulak asıyor mu? Asmıyor. Millet meclisinde devletler arası toplantılarda Orada burada böyle bir konuşan yok. Oysa ki bir sürü Uygur Türklerine yapılanlar dünya biliyor ama kimse bir şey diyemez. Ses geliyor mu? Evet aleyküm selam. ya? E buyur.